Merhabalar sevgili dinleyiciler. Merhaba. Ne yapıyorsun Kara gözüm? Çorabımı ters giymişim de şunu bir değiştireyim diyorum. E programdan sonra değiştirirsin. Olmaz işlerim ters gider. E bu dediğinin asla asla yok ki efendim. Alışkanlık işte. E devam edersen alışkanlık olur. Bırakırsan da? Bırakmış olursun. Hayır yanlış olduğunu anlarsın. Aman benimki bir şey mi? Daha neler var? Doğru diyorsun neler var neler? Ellerimi yıllarca bağlayıp oturamadım. Babaannem hemen kızardı. Kısmetin kesilir diye. Evet. Bu da batıl bir inanış. Benim annem de güya gelin olurken... ...daha saygılı olsun diye... ...babaannemin iki bacağı arasından geçmiş. <gülüyor> Koca kadının yaptığı harekete bak ya. <gülüyor> Hele şu gök kuşağının altından geçenin... ...cinsiyet değiştireceğini de... ...çok saçma değil mi ya? Öyle öyle. Ben çocukken kahve vermezlerdi. Canım bir gün acayip çekti. Cezvenin dibindekini içtim. İç. Evet. Dinle dinle. Güya içen çocuğun bıyığı çıkmaz. Köse olurmuş. Hadi ya. <gülüyor> İyi senden duydum ha. Yıllardır babaannem suratıma üzgün üzgün bakıp durdu. Bıyıklarımın terlediği o gün evde bayram olmuştu efendim. Ya daha neler var. En çok yaygın olanı da hani e, kafana kuş pis şans sayılması değil mi? Tabii canım tabii tabii. Adamın üstünde garip bir artık var. Sinirlenim temizleyemeyince sevinçle bir yere koşuyor. İşte şu kötü haber duyunca bir yere tıklama inancı da bana gına getirmişti vallahi. Tıklanan yer senin kafan olunca daha bir zor tabii. Ha ha ha ha çok güldüm. Hey, gülmek iyidir Karagöz'üm. Neyse. Karşılık vermeden konuya devam ediyorum. İşe giden erkeğin önünden kadın geçerse işi rast gitmez. Sözünden haberim var mıydı biraderciğim? Ben sırf bu yüzden 10 dakikalık bir yolu bir saatte gittiğimi bilirim vallahi. Hadi ya. Zor günlerdi Hacı yuvat. Yani inananlar için zor tabii. Adam bir işe başlayacak salının geçmesini bekliyor. Şu günde yok bu vakitte ev temizliği yapılmıyor filan. Cenaze evinde kırk gün ışığın açık bırakılması da var. Gelen ruh odasına aydınlık bulsun diye değil mi efendim? <gülüyor> evet, ne korkardık. Bir ses duyduğumuzda babaannemin ruhu geldi diye vallahi. <gülüyor> Şükür ki bunların çoğu geçmişte kaldı. Ben bu inanışları zannederdim ki büyükler sırf benim daha akıllı davranmam için ve durmam için yapıyorlar. Haydi olur mu efendim? Evet, sonradan baktım ki Cümür Cemaat herkes aynı şeyi söylüyor. Ama şu amca oğlu tarafından uğradığım ...iftirayı hiç unutamam. Niye? Bizim amcaoğlu biraz kısadır biliyor musun? Ee, Tabii bunu kompleks yapıp sorgulamaya başlayınca da yenge mişin içinden çıkamayıp benim üstüme atmış. Güya ben oyun oynarken çok üstünden geçmişim de ondan olmuş bunun kısalığı. <gülüyor> Bak sen. Yıllardır adam bana düşman kesildi. Anladım anladım. Neyse dediğin gibi onlar da geçmişte kaldı. Evet. Gelelim mi efendim sona? Hangi sona? muhabbetin sonuna <gülüyor> gelelim bakalım. İnşallah bu batıl yanlışların da sonu gelir birader. Vallahi biz çocukluğumuzda inanırdık. Şimdi yıllar geçti. Hala bazı şeylere inananlar var yani. Evet efendim, evet. Efendim, muhabbetimiz burada son bulur. Her ne kadar sırçılıksan ettikse af